Açık Radyo 94.9'dan hepinize merhaba. Bilgi Şanlı Hukuku programındayız. Ben Murat Losar. Program ortağım Avniye Tansı ve konuğumuz. Günaydın. Ee, konuğumuz Sayın Yardımcı Doçent Doktor Elif Kuzeci. Hoş geldin Elif. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Elif Hanım, Elif Hocam ya da <gülüyor> Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim görevlisi. Ee, ama sevgili dinleyenler e, sizlerle... Paylaşmak istediğimiz Sayın Kuzeci'yi davet ederek asıl konu onun e, uzmanlık alanı ki o da kişisel verilerin korunması hukuku. Bu konuda kendisinin e, bir de asılı kitabı var. Evet. Şeydi o değil mi? E, doktora tezi miydi? Evet doktora tezimde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde hı hı. yaptığım tezi daha sonra biraz e, tekrar değerlendirerek e, basılı hale getirdim. Hı hı. Esaslı bir kitap Kutlarınız. Teşekkür ederim sağ olun. E, bugün açık radyo dinleyenleriyle Türkiye'de durum nedir e, onu tartışacağız. Değil mi? O yıllardır e, yılan hikayesine dönen kişisel verilerin korunması kanunu konuşacağız. Ama şimdi bütün akademisyenlerin yaptığı gibi e, sizden bir tanım rica edelim. Kişisel veri nedir? Evet, Hangi aslında, veri kişiseldir? Aslında e, klasik bir giriş olmasının ötesinde önemli bir soru yöneltiyorsunuz. Çünkü ben e, bu konuya ilişkin katıldığım çeşitli toplantılardaki tartışmalara baktığım zaman pek çok yerde sorun aslında... ...kişisel verinin e, tanımının ne olduğu noktasında düğümleniyor. Hmm. Bir klasik genel bir tanımımız var. E, konuya ilişkin uluslararası metinlerde, kanunlarda... ...bizim kanun tasarısı taslağında yer alan tanım. O da şöyle. Belirli ya da belirlenebilir bir kişiye ilişkin... ...her türlü bilgi kişisel veridir deniliyor. Bu hukuki bir tanımdır. Fakat tabii bunu biraz açmak e, gerekiyor. Önemli unsurlarından biri belirlenebilir ifadesinin geçiyor olması. Çünkü belirli bir kişiye ilişkin bilgi, örneğin Elif Küzeci'ye ilişkin bilgi her zaman için kişisel veri olacaktır. Fakat mutlaka kişinin adıyla, soyadıyla ilişkilendirilmesi gerekmiyor. Eğer başka işaretlerle o kişi tespit edilebilir durumdaysa o zaman yine kişisel verinin varlığından söz ediyoruz. Bu arada hemen özür dileyeyim, kuzeci dedim yanlışlıkla. Yok sarın. Hay, önemli olur mu, olur mu? Yok çok yapılıyor. Ben hiç şey düzeltmiyorum, böyle de kabul Kuzacı. ediyorum kendimi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, ve e, burada bilgi kategorileri arasında da herhangi bir ayrım yapılmamış durumda işte bir ses kaydı bir görüntü yazılı metin ya da örneğin 3-4 yaşında bir çocuğun çizmiş olduğu resim bile kişisel veri olarak kabul ediliyor. Çünkü o son... nasıl oluyor? Son örneğe bakacak olursak işte bizim de çevremizde işte tanıdık olduğumuz aslında bir ilk sanat türünü bu resimler ama öte yandan çocukların zihinsel gelişimini, ailesiyle ilişkisine, psikolojik durumuna ilişkinde bilgiler Hı -hı. taşıyor. Onun için bunun bile... Belki ilk aşamada akla gelemez, onun için bunun bile diyorum. Çok ilginç ama Bir değil mi? Birikikçileri evet, olduğu çok. kabul ediliyor. E, pedagoglar o yüzden çocuklara resim çizdirip yorumluyor. Belki evet kesinlikle. De, değil mi? Evet. İlginç. Yani TC kimlik numarası, e, eğer varsa sosyal gü güvenlik numaraları. Kişinin işte hobileri, tercihleri, beklentileri bunların hepsi aslında kişinin kimliğini oluşturan bilgilerin tamamı kişisel veri olarak kabul ediliyor. Şimdi aklıma şöyle bir şey geldi. Bunu çeşitli kesimlerden insanlar yapıyor. İlk aklıma gelenler zaman zaman siyasetçiler birbirleri için ya da komedyenler ya da işte bir takım işte sanatçılar daha ünlü insanlar için. O kişinin ismi ile birlikte bir bilgi verdiklerinde bu işte hakarete giriyor ya da işte suçlamaya giriyor ya da kötü bir şey oluyor ama bazen o kişinin ismini kullanmıyorlar ama öyle bir tanım yapıyorlar ya da öyle bir atıfta bulunuyorlar ki hani belli bir kişiyi işaret aslında ediyor doğrudan o kişiyi işaret ediyor Dolayısıyla Hı -hı. aslında hepimiz orada kastedilen kişinin kim olduğunu biliyor ve anlıyoruz ama bunu bir anlamda işte mahkemeden ya da hukuk süreçlerinden başka şeylerden kaçmak için kullanıyorlar aslında bu tanım eğer bir şekilde hani tabii ki doğru ama hani bu tanım ...hukuksal olarak hayatımızda olsa o zaman bu tip kastetmeler de aslında şey hukuka ya da bir başka dava konusu haline getirecek o konuşmaları yazıları. Şimdi tabii mesela sizin verdiğiniz örnek daha çok evet, insan hakları açısından düşünceyi açıklama özgürlüğü çerçevesinde tartıştığımız bir örnek. O noktada çünkü değerlendirmeyi farklı yapmak lazım ama... Kişisel verilerin korunmasına ilişkin konulara uyarlarsak evet dediğiniz gibi aslında o kişinin kim olduğunu ortaya çıkartıyor. Mesela çarpıcı gelebileceğini düşündüğüm tam da programınızın ismiyle uyumlu bir örnek verilebilir. Bilgisayarların IP numaralarının kişisel veri olup olmadığı değerlendirilmiş bir konu. Çünkü bildiğiniz üzere IP numaraları, IP adresleri işte statik olabiliyor, dinamik olabiliyor. O bilgisayarı kullanan kişi farklı olabiliyor. Yani bilgisayarın başındaki kişiyi IP numarası tanımıyor en nihayetinde. O halde bazı durumlarda IP numarası ile ilişkilendirilmiş bilgiler kişisel veri bazı durumlarda değil. Ama Avrupa'daki uygulamaya baktığımızda özellikle konuya ilişkin işte çeşitli raporları incelediğimizde IP numarasının kişisel veri olarak kabul edilmesi yönünde bir eğilim görüyoruz. Çünkü e, çeşitli hukukçular diyorlar ki hangi durumlarda bununla ilişkili bilgiye, gerçek kişiye ulaşılabilir, hangi durumlarda ulaşılamaz, tespit edilmesi zor. E, eğer ki biz bunu her somut olaya bırakırsak belki sorun, Yaşarız diyorlar ama buna karşı çıkanlar da var. Ben aslında sizin ilk yaptığınız Türkiye'deki tanıma itiraf edeyim tam katılamıyorum. Çünkü Türkiye'de başka bir kanun var, 5651 sayılı yasamız var. O 5651 sayılı yasanın ama o başka bir konuyu düzenliyor. Düzeni ama yaptığı düzenleme işliyodur, işlemiyodur, işletilebiliyodur, işletilemiyodur. Ayrı çalışma konusu ama yeterince işletilmesi yani. Kanunun istediği bir şekilde işletilmesi durumunda herhangi bir tarih saatte herhangi bir IP adresli bilgisayarın kim tarafından kullanıldığının kaydının tutulması gerektiğini evet. istiyor kaydı var. Aslında O şöyle... zaman kişiye direkt bağlıyoruz aslında IP'yi. Evet. IP Ama şöyle bunun e, sorun aslında bizdeki uygulamaya ilişkin bir sorun ve o tartışılabilir. Sorun tanıma ilişkin bir sorun değil. Evet. Çünkü düşünceye açıklama Katılıyor. özgürlüğünün de bir tanımı var. Kimi ülkelerde tanınıyor, kimi durum ülkelerde tanınmıyor hı hı. ya da adil yargılanma hakkının yani kişisel verilerin e, veriler açısından bize özgü bir tanım değil bu. Genel kabul gören tanım ve yaklaşım bu. Ama örneğin söylediğiniz 5651 sayılı yasada ve hatta elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin korunmasına ilişkin yönetmelikte yer alan lok tutma zorunlulukları. Ki yönetmelikle 5651'de bir yıl olarak belirlenmiş bir süre. Evet. Ve e, bu bilgilerin daha sonra nasıl değerlendirileceğine ve kullanılacağına ilişkin bir sınır çizilmemiş Aha. olması... ...güvencesizlik, evet. kişisel verilerin korunması açısından tartışılması gereken son Çok derece doğru. önemli bir mevzu. Evet. Şu ana kadar hiç düşünmemiştim. Haklısınız yani 5651 sayılı yasada bir yıl diyor ama birinci yılın sonunda imha edilir gibi bir şey söylemiyor. Şimdi... Aslında en az bir yıl diyor hatta galiba. Şöyle yasada 5651'de 6 ayla 2 yıl arasında diyor. Fakat ilgili yönetmelikte 1 yıl olarak Hı. belirlenmiş durumda. Bu 1 yıl geçtiği zaman aslında kesinlikle silinmesi lazım. Hatta silinmezse Türk Ceza Kanunu'nun 138. maddesinde yer alan... Hukuka aykırı olarak kişisel verilerin süresi geçmesine rağmen silinmemesi suçu ile karşılaşmaları söz konusu olabilir. Ama bu konuda henüz hem yeterli yasal düzenlemeye sahip değiliz hem de belki daha önemli yeterli farkındalık düzeyine sahip değiliz. Onun için bu mekanizmaların... İyi bir şekilde işlediğini görmüyoruz. Evet. Şimdi dilerseniz, gerçi Açık Radyo dinleyenleri 5651 rakamına yabancı değildir bu programın <gülüyor> alerjisi Dr. Okan'ın yani internet yayınlarını düzenleme gibi bir özetle adını kısaltabileceğimiz Kanun, onu da geçenlerde bir ağırlaştırıcı bir şey daha gitti galiba. Tasara. Bir teklif, bir teklif, ha, teklif gündeme geldi teklif geçen gitti. hafta. Onu şimdilik kenarda tutalım. Biz kişisel verilerin tanımını biraz daha genişleterek, çeşitlendirerek gidelim ki e, dinleyicilerimiz de bilsinler yani. Değil mi? Evet. Oradan devam edelim. Sizin e, güncel hukukta çıkacak bir makaleniz var değil mi? Evet. Onu göstermiştiniz bana. E, orada mesela çok güzel sıralamışsınız e, ve başlıklandırmışsınız. E, sayısallaştırılmış bireyler evet. diye bir başlık var. Hadi onu biraz açalım. Şimdi aslında tabii e, onu açabilmek için kişisel verilerin korun e, korunmasında e, temel hedef olan değerleri ya da niye böyle bir hak alanına ihtiyaç duyduğumuzu belirlemek gerek. O çok gerek. daha iyi olur. Yani hakkın niteliğini başka e, buluştuğu diğer haklarla, kesiştiği diğer haklarla ilişkisini evet. konuşalım Ve, o işte bilişim teknolojilerindeki gelişmeyle aslında neredeyse kesişmediği herhangi bir e, temel insan hakkı kalmıyor öyle söyleyelim. <gülüyor> Ama e, en temelde aslında kişisel verilerin korunması insan onuruyla ilgili bir kavram. Ve bizim anayasamızda da 17. maddede düzenlenmiş olan kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkıyla da doğrudan ilişkili. Çünkü kişisel veri dediğimiz şey Aslında böyle veri deyince, hukuki tabirler kullanınca sanki bize soğuk ve mesafeli bir kavramı niteliyormuşuz gibi geliyor. Ne Oysa insanın kendisiyle, kimliğiyle ilgili bir şey. Yani kişisel veri aslında biziz. Bizi biz yapan, bizim işte farklılıklarımızla, tercihlerimizle, beklentilerimizle kimliğimizi oluşturan şey aslında kişisel verilerin bütünü. Hmm. O anlamda... Eğer kişisel veriler sınırsız bir şekilde işlenirse kişinin kendisi ne ilişkin bilgiyle arasındaki bağ koparsa bu durumda aslında insan haklarının temeli olan insan onuru kavramı zarar görecektir. Hı hı. Yani en temelde bunu belirlemek lazım. Ama bunun yanında elbette özel yaşamın gizliliği hakkıyla çok yakın bir ilişkisi var. Fakat Bu onun çocuğu gibi bir şey değil mi? Çocuğu ama hani Sırala... boynuz kulağa geçmiş ha, ha. derler ya. Biraz kronolojisine öyle bir de... bakarsak. Kesinlikle yani daha eskiye dayanıyor özel yaşamın gizliliği hakkı. Koruduğu menfaatler büyük oranda benziyor. Hı hı. Fakat e, kişisel verilerin korunması bilişim teknolojileriyle beraber özellikle 70'li yıllardan itibaren ortaya çıkıp gelirse de Artık özel yaşamın gizliliği hakkının sınırlarında e, kalamıyor. Onu çok aşmış durumda. <gülüyor> Avrupa Birliği temel haklar şartında özel yaşamın gizliliği hakkının ayrı düzenlenmiş olması örneğin bunun açık bir işareti olarak değerlendirilebilir. <gülüyor> Fakat şunu da belirtmek isterim. E, kişisel verilerin korunması hakkı evet özel yaşamın gizliliği hakkıyla ilişkili ama... Düşünceyi açıklama özgürlüğü gibi, toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkı gibi başka temel haklarla da doğrudan ilişkili. Sürekli izlendiğini ve sürekli e, kayıt edildiğini düşünen kişi, kimi durumlarda söyleyeceği söze kendisi bir sansür uygulayabilir. İşte e, meşru bir şekilde e, bir protesto ortaya koymak istiyorsa bundan imtina edebilir. Dolayısıyla başka temel haklar da e, kişisel verilerin korunmamasından... ...kötü bir şekilde etkilenebilir. Çok güzel. Geçmişte bizde de... ben yani ...bu bir konu olmuştu aslında... ...bir başka şeyde gündeme getirmiştik. E, çözüm? Çözüm aslında... E, ...birkaç açıdan... ...değerlendirilmesi gereken... ...bir şey. Birincisi Türkiye özelinde bakacaksak... ...çünkü konuyu belki birkaç... ...başlık altında da incelemekte fayda var. Dünyada... Bu konu artık sınırların neredeyse ortadan kalktığı bir dönemde yaşıyoruz. Dolayısıyla aslında ulusal bir sorundan öte küresel düzeyde değerlendirilmesi evet. gereken de bir boyutu var. Hı -hı. O açıdan baktığımızda farklı ama Türkiye açısından bakacak olursak bir kere bizim e, çok hızlı bir şekilde çok etkin iyi düzenlenmiş bir kişisel verilerin korunması çerçeve yasasına ihtiyacımız var bu kesin. Hı -hı. Uzun süredir gündemde, Avni Hanım da biraz önce belirtmişti, böyle bir e, tasarı taslağı var. Bir türlü yasalaşamıyor. Bunun eksikliğini artık günlük hayatımızda hissetmeye başladık. Bu konu eğer programımız e, imkan verirse biraz daha açılabilir. Ama öte yandan farkındalık düzeyinin, yani kişisel verilerin korunmasının neden önemli olduğunun da mutlaka belirlenmesi gerekir. Tamam, dilerseniz bir müzik arası verelim. Tamam. Sonra bu konuyu açarak devam edelim. Ne dinleyeceğiz bugün? Şimdi zannediyorum em, pazartesi e, sabahına uygun olacaktır. Monday Morning e, güzel bir tercih olabilir diye düşünüyorum. Dinliyoruz. <gülüyor> Test out. on your marks, get set, GO! 94.9 Açık Radyo'dayız Bilgi Canlı Kuku programında. Konuğumuz Sayın Yardımcı Doçent Doktor Elif Küzeci ile Bahçeşehir Üniversitesi'nden kişisel verilerin korunması hukukunu konuşuyoruz sevgili Açık Radyo dinleyenleri. İlk yarıda Elif Hanım bize kişisel verinin tanımını yaptı. Korunması söz konusu olan verinin tanımını yaptı. Hukuki açıdan hakkın niteliğini netleştirdi. Evet. Özel yaşamın gizliliği hakkından doğmuş bir hak olmakla birlikte bugün günümüzde bütün temel insan haklarıyla örtüşüp kesişen, e, içine girmediği hemen hemen hiçbir insan hakkı e, kalmayan e, bir hak türü olduğunu vurguladı. E, sonra Murat Loster çözüm dedi, heyecanlandı. <gülüyor> heyecanlandı, <gülüyor> çözüm, <gülüyor> çözüm istiyorum. Çözüm <gülüyor> istiyorum. Çözümü birazdan sonra konuşuruz. Tamam. Şimdi bir çeşitleyecekti Elif Hanım onu. Ee, sayısallaştırılmış bireyler diye tırnak içinde ee, özetlediği bir olgu var. Yani kişisel veri, verilerimiz de onun içinde saklı o kavramda onu rica edelim biz. Şimdi aslında e, günümüzde insan haklarına insan haklarına dayalı. Demokratik bir toplumdan söz ediyorsak bu toplumun en önemli bileşenlerinden birinin farklılıklarıyla var olabilen ve kendini ifade edebilen bireyler olduğunu da dile getirmemiz lazım. Özgür bireyler değil mi? Özgür bireyler evet, evet. ve farklı bireyler. Teknik bu da çok önemli. Olarak... Tek tip olmaması gerekiyor. İnsanın kendi farklı yaklaşımlarını, farklı tercihlerini, farklı beklentilerini, fikirlerini ortaya koyabildiği bir toplumdan söz ediyoruz eğer ...demokratik toplum diyorsak ya da bundan, bundan söz etmeyi arzu ediyoruz. Şimdi kişisel verilerin korunmasına ilişkili, il, ilgili sıkıntılardan ya da tartışmalardan biri... ...kişiye ilişkin bilgilerin sürekli olarak kayıt ediliyor olması, değerlendiriliyor ve kul, kul, kullanılıyor olması... ...acaba insanları manipüle etmek için... Tek tipleştirilmek için kullanılır mı? İşte zaten bu nedenle de bazı çok önemli edebiyat eserlerine bu konuda atıf yapıldığını görüyoruz. En çok bilin, bilineni belki George Orwell'ın 1984'ü. Ama bunun yanında Zev, Yevgeni Zamiyet'inin Bizi ya da Aldous Haksı'nın Cesur Yeni Dünyası'nı eğer e, dinleyicilerimiz okumadılarsa açıkçası tavsiyede... Ederim. Okumayan olduğunu zannetmiyorum Ben de çok zannetmiyorum <gülüyor> <gülüyor> Özellikle açık radyoyu düşününce pek e, zannetmiyorum ama çok e, orada aslında bir distopya içerisinde çizilen e, tablo tabii ki çok karamsar Ve tek tipleştirilmiş insanlardan söz ediliyor Bu dünya pek de arzu edilebilir bir şeye benzemiyor işte kişisel verilerin korunması konusunda tartışılırken sürekli rakamlarla ifade edilen ve rakamlar üzerinden değerlendirilen kişilerin acaba böyle bir evrilme süreci içerisine mi giriyorlar? Böyle soru bir tehlike geliyor. var mı? Böyle bir tehlike var mı? Metropolis miydi? Hani bir film vardı meşhur. Aa evet. Hmm. Oradaki gibi değil mi? Evet. Hmm. Yani, 1984'ün de film çekildi galiba. Evet. Ama pek güzel bir film değildi bence. <gülüyor> Yönet, yönetmeni bizi dinliyorsa affetsin belki oralardan da dinliyorlardır bilmiyorum ama şey e, kitabına uyumlu bir e, film gibi gelmemişti bana şimdi e, bu açıdan baktığımızda işte bizde Türkiye'de de TC kimlik numarası var telefon numarası var işte çeşitli marketlerden ya da işte mağazalardan aldığımız e, kartlar var onların üzerinde numaralar var ve biz sürekli bu numaralar üzerinden kimliklendirilen kişiler oluyoruz. Konunun biraz teorik bölümünde insanın varlığına ilişkin, özüne ilişkin e, tartışmalara inen boyutunda işte bunu da değerlendirmek gerekiyor. Uh -huh. ee, bir de halkımız şu ara avuç içi taranacak. Ee, rahat girip çıkacağım hastaneye hmm. diye. Mutluluk içinde yüzüyor galiba. Ee, bir de biometrik veriler var değil evet. mi? Onlar da kişisel verilere Evet tabi. Ya biyometrik veriler e, çeşitli amaçlarla kullanılıyor elbette. Bunlar içerisinde e, en dikkat çekici olanlarından biri kimlik tespiti Hı -hı. için kullanılması. Bahsettiğiniz uygulama da yeni hayata geçti. E, SGK'nın bir uygulaması. Ve hastanelerde kimlik doğrulaması yapılabilmek için, yapabilmek için avuç içi damar izi taraması gerekiyor. Fakat Hı -hı. herkes aynı yöntemi de kullanmıyor onu söyleyeyim. Ben geçen hafta bir polikliniğe gittim. Benden parmak izi aldılar örneğin. Damar izi değil, parmak izi aldılar. Damar izi değil, yani... En azından ben bir aletin bir fotoğrafını çektim. Teknik bileşenleri konusunda bir araştırma yapacağım. Ama benim okuttuğum şey avuç içi değildi. Parmak izi benzeri bir Hı -hı. sistem kullanıldı zannediyorum ve merak ediyorum tabii öte yandan da. E, emniyette alınan parmak izine benzer bir sistem kullanılıyordu. Yani bu konuda henüz teknik bir bilgim yok. E, ama bana çarpıcı geldi. Şimdi arkadaşlar bu noktaya bir parmak basıyoruz Hı -hı. ve programı kapatıyoruz. Haftaya devam edeceğiz. Bitti. Süremiz doldu. Yapacak bir şey yok o zaman. <gülüyor> Sayın Elif Güzeci'ye bu program için çok teşekkür ediyoruz. Ben Eğer teşekkür konu ederim. ilginizi çektiyse sevgili dinleyenler haftaya pazartesi 94.9'a bekleriz. O da olmaz ise bilgi çağının hukuku blogspot.com'da e, ve açık radyo podcastlerde e, bu programların kopyasını bulabilirsiniz. Çok iyi bir hafta diliyoruz.